Dağ dağlarının bozkırlarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit O her zaman kavga meydanlarında Yanmayan İbrahim Nemrud'larında O her zaman kavga meydanlarında Yanma yani İbrahim Nemrutlarında yaz bahar demedi kış aylarında açar çiçek çiçek çiçek çiçektir şehit yaz bahar demedi kış aylarında açar çiçek çiçek çiçek çiçektir şehit Hüseyin'in susuz kaldığı çölde Zeynep'in feryatlar etti yerde Hüseyin'in susuz kaldığı çölde Zeynep'in feryatlar etti yerde Allah'a arzular edilen dilde açar çiçek çiçek çiçek-i şehyint Allah'a arzular edilen dilde açar çiçek çiçek-i çiçek-i şehyint Allah'a arzular edilen dilde açar çiçek çiçeği, çiçek-i çiçek